Muhammadu'l Maedinu'l Ingram ve Al Hikam, muvla ve salim, daima abd ala, ala hanimi kahveir el halki kollimi. Bismillahi Rabbil Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecmain Kıymetli dinleyenlerimiz Mektubat-ı Şerife derslerimize devam ediyoruz. İmam Rabbani Kattes'e sallallahu aleyhi ve sellem, Hazretleri İtikadi konulardan e, bahsederken Geçen derste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah-u Teala'nın bildirmesiyle haber verdiği ve beyan ettiği bütün hükümlerin sadık olduğunu ve vaka mutabık olduğunu, bundan hiçbirinde asla tereddüt edilemeyeceğini, akılla mantıkla bu işlerin olmayacağını beyan etmiştir. Şimdi bu konuda e, kıyamet gününün hak olduğu, tesiratın hak olduğu, cennet cehennemin hak olduğu e, hususlarında e, mektubuna devam etmektedir. Burada asıl temel vurgulanan husus e, felasefeye, felsefecilere, filozoflara reddiye yapacaktır bu derste. Şöyle ki yani işte gökler yok olur mu? Akıl e, akla göre olmaz. İşte yerler yok olur mu? Yok böyle kalır. Peki şekli değişir ama aslı kalır falan. E, bu şekil inançlar var. Bunlar e, Kur'an'a ve ayetlere, hadislere muhaliftir. Dolayısıyla bunlar isabetsizdir. E, tabii ki yani Aristote'nin mantığıyla, Eflatun mantığıyla e, gidildiğinde bu imandan, İslam'dan uzak kafaldır. Ama e, esas konu yani işte İbn Sina'lar, Farabiler gibi e, Müslüman geçinenlerin sıkıntısıdır ve bunları insanları Müslüman sanmasıdır ve bunlar işte efendim e, namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar diye aldanılmasıdır. İşte bizim hep benim sohbetlerde vurguladığım noktaya geliyor. Yani bir adam kelime-i şehadet getirmekle veyahut namaz kılmakla, oruç tutmakla Müslüman sayılamıyor. Çünkü dinden olduğu bilinen, zaruret ile bilinen her şeyi yapması gerekiyor. Her şeye inanması gerekiyor. Yapmasa da inanması gerekiyor. Yani şimdi onun için bir adam efendim sakalı var diye veyahut da Namaz kılıyor, oruç tutuyor, haçta gördüm, ömrede gördüm, Mekke'de gördüm, tekkede gördüm diye Müslüman sayılamaz. Şu adam kaderi inkar ediyorsa, alın yazısını inkar ediyorsa, Mustafa Usta Moğlu gibi, işte Mehmet Okuyan gibi mucizeleri inkar ediyorsa, daha bunun örneklerini çoğaltabiliriz. Aziz Bayındır gibi Allah'ın ilmini, yani Allah ne bilsin senin kimle evleneceğini diyerek, Allah'ın ilmini, bu kaderi inkar, Allah'ın ilmini inkara gelir. Bunlar inkar ediyorsa, bunları asla... Müslüman denilemiyor. Müslüman denilemiyor. Çünkü namazı abdesti yetmez diyor. İşte İbn Sina da belki namazla abdestli Farabi de. Fakat kurtaramaz diyor. Şimdi onun için bu dersi çok iyi dinleyelim. Bu dersi çok iyi anlayalım. Çok temel kaideler verecek ve bunu ondan sonra tatbik ederiz hayatımızda karşılaştığımız insanlarla alakalı tatbik etmemiz için. Efendim, e, elimizde bir Ölçü ayar olur. Bir e, mi'yar ve mizan olur. Bir kıstas olur yani. Ne yaparız? Her meseleyi o kıstasa vururuz. E, dinden olduğu zaruretle bilinen ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler, sahih hadisler, mütevatir hadisler tabi burada e, itikat konularında e, yani sahih hadis olması şarttır. Geri kalan sahih olmayan e, Muhteber hadisler var. Sahih bazı şartlarından dolayı sahih denmiştir. Sahih olmayan, e, sahih değil dendiği zaman uydurma demek değildir. Yani burayı da tabi cahiller çok olduğu için, hani hadisçiler bunu bilir ve belirtir, muhaddisler hep belirtir bunu. sahin altında hasen vardır, efendim garip vardır, e, zayıf vardır. E, yani sen şimdi Tirmizi'de, Ahmet Mühanbel'de, e, kilerin hepsi sahih değil. Ama sahih değil demek, uydurma demek değil. Çünkü hasendir. En ufak mertebesi hasendir. Ahmet Muhammed'in hasenden aşağı yoktur. Bazı alimler bazen zayıfta söylemişler. Ama bir tane bile mevzu yani uydurma yoktur. Dolayısıyla sahih değil demek eğer hadisleri sahih olma şartını koyduğun zaman ee, bu gari müslahı birkaç tane sahih şartına haiz efendim e, hadisler kalır. Bunlar da bin, 20 bini Geçmez. Ayriyetten onun sahih dediğine o sahih demez. Bu sefer orada da ihtilaf çıkar. Müttefekun aleyhe kalırsın. Müttefekun aleyhe kaldığın zaman da 3-5 bine düşersin. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 23 senelik nübüvvet döneminde milyonlarca hadis buyurmuştur. Bu sefer sen bu kadar hadisten ve ilimden marum olursun. Dolayısıyla cahiliğin bir lüzumu yok. Mesela e, bana geçen getirdiler. İşte İmam Hatipler'de zannedersem okutulan. İmam Hatipler'de okurulan hadislerle ilgili bir kitaptı hatırladığım kadarıyla. Yani reddiye yapar mısın dediler. Ben dedim neresine reddiye yapacağız? Yani sabaha kadar bitiremeyiz. Ama şu cehalete ve rezalete e, dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunu bugün ister Diyanet Reisi'ne sor. Hepsi bunu kabul eder benim bu dediğimi. Yani Diyanet Reisi de hadisçiyim diyor. E diğer birçok e, hadisi olan insanlar da var yani Türkiye'de de yok değil. Şimdi bunlara da sor, benim dediğim hepsi tasdik edecek. Adam şimdi e, diyor ki, bir hadis almış. Bu hadise diyor, e, şimdi şeyini unutabilirim, lafzını. Mühim olan, yani genellemek dahi. Bu hadise diyor, İshak ibn-i diyor. Büyük muhadistir. İshak ibn-i Raho'ya, müsnedi var. İs, yani mesela ismini bile duymadınız, onun için daha ismini duymadığınız dolu muhaddis var. İshak ibn-i diyor. Bu hadise sahih değil dedi diyor. Bak sahih değil dedi. Doğru. Sahih değil dedi. Peşine devam ediyor yani o kitabı hazırlayan kimlerse yani. Bu kadar hadis cahili hatta eciheli olan insanlara kitap yazdırılır mı? Ve bu milli eğitimde e, muhatipler vs. okutulur mu? Sahih değil dedikten sonra altına diyor ki işte diyor bu gibi uydurma hadisler diyor. <gülüyor> ya, ya sen ne biçim adamsın? Sahih değil demek uydurma demek değil. İstersen kime sorarsan sor. Yani şu anda dünya üzerinde bir tane hadisçi bu hadis sahih ise uydurmadır demez. Çünkü sahipten sonra hasen mertebesi vardır, garip mertebesi vardır. Ondan sonra efendim zayıf mertebesi vardır. Zayıfin içinde de kendi aranında e, zayıfin efendim münker mertebesi vardır. İşte garip zayıfın kısmı olabilir. E, böyle meratip vardır. En son çizginin altına düştüğü zaman mevzu mevzu ne demek uydurma mevzu zaten hadis değil mevzu zaten hadis değil ama sahih değil lafını İshak İbni Rahoye gibi büyük muhattisin bu hadis sahih değil lafını uydurma olarak anlayacak kadar hadis eceli insanlar e, kitap yazıyor da bunu çocuklar okuyorsa Tabii ki artık ıı, denizin bittiği yer, lafın tükendiği noktaya geldik yani. Memlekette niye adam yetişmiyor? Ne kaliteli imam yetişiyor, ne kaliteli müezzin yetişiyor, ne kaliteli doktor yetişiyor. Hiçbir işte kalite yok. Çünkü hiçbir işte ehliyet ve liyakat aranmıyor. Yani o işi hadis alimine yazdırmamışlar. Madem bu sahih değilse, bu sahih değil demek uydurma demek değil ki. Eğer sahih değilse uydurmadır dediğin anda bu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace, ahmet Anbel, Muatta, Darimi, Hı, küllün gitti yani. Halbuki orada sıhhat şartı aranmasa da, hasen şartı aranan veyahutta en azından zayıften aşağı düşmeyen, İmam Suyut'i Delal-i ve Beyhakî'nin 5-6 cilt kitaptır. Çok muazzam deliller var. O İmam Beyhakî büyük muaddistir ve kitabın başında diyor ki ben bu kitapta mevzu bir rivayet tahriz etmeyeceğimi taahhüt ediyorum. Taahhüt ediyor yani. Ondan sonra İmam Suyutu'yu Camül Kebir'de, Camül Cevamü'de mevzu hadis e, yani mevzu bir rivayet nakletmeyeceğime söz veriyorum diyor. İmam Suyutu muhaddistir. Dolayısıyla size, o rivayete birileri mevzu demişse de İmam Suyutu'ya göre mevzu olmadığı kesin anlaşılıyor. Neden? Nakletmesinden. İmam BHK'ya göre mevzu olmadığı anlaşılıyor. Neden? Nakletmesinden. Dolayısıyla o İttifaklı mevzu olmuyor. Çünkü onun nakli, o ki şart koştu başında mevzu nakletmeyeceğim. Onu mevzuluktan çıkarıyor. Mevzu bu yani. Mevzuluktan çıkarıyor anladın mı? İlim böyle konuşulur. İlim her yönüyle konuşulur. İrfan gibi, Şefik gibi efendim daldırmaca e, laf olsun, torba da olsun e, ne olursa olsun her şeye uydurma dersen e tabii ki bu hadis bilmediğinin hadis ilminden hiç alaka olsun olakan olmadığını ispatı olur. İşte kitaplara o okutulan kitaba. sahih değilse uydurma diyor. Yani böyle bir çarpıklık var. Onun için zaruri olarak dinden olduğu bilinen diyor. Yani bu mektupta onu anlatacak. Kadere inanmanın zaruri olduğu kesindir. Birçok sahih hadisle sabitler. Sahih diyorum bak. Sahih hadisle sabitler. Müslim'de var, Bukhari'de var, hepsinde var. Ondan sonra Göklerin ve yerlerin yıkılacağı. Zaten ayette sabitler. Ayette sabit olan yere de hadis aranmaz da. Aranmaz derken hadis şerh getirir, izah getirir. Niye aranmasın? Tabi de tefsir mahiyetinde aranır. E sen şimdi felasife gibi, filozoflar gibi, aklım ermiyor bilmem ne deyip de i̇bn Sina gibi, Farabi abi gibi gökle yer yok olmayacak dedikten sonra İslam dairesinden çıkıyorsun. İmam Gazali onun için onları tekfir etmiştir. Haçlı-ı inkar ediyorsun. Kabirden, topraktan cesetler tekrar dirilmeyecek. E bunlar ayetle sabittir. Vahşi hayvanlar bile mahşere getirilecek diyor. İnsan mı getirilmesin yani? Onun için bu iş nereye gidiyor? İşi akla mantığa vuranlar hadisçi de olsa sapıtıyor. Felsefeci de olsa zaten sapıtıyor. Tefsirci de olsa sapıtıyor. Mutezile müfessirleri niye sapıtır yani? Mucizeyi akla vurup da böyle şey olmaz dediğin anda mucize inkara gidiyor. Mucize inkarı gittiği zaman ayeti tefsir ederken bile işte onda erkek hormonu da vardı falan. Yine tek başına olmadı, babasız olmadı. Bu işler işte içeride döllendi. Kendi kendine diyor Mehmeduk yani İşte bu muhtezide kafasında sorun buradan geliyor. Yani aklı öne alıyor, her şeyi akıl süzgecinden geçiriyor. Ondan sonra da namaz kılıyor, hacca gidiyor falan filan. İbrisina da namaz kılıyordu. Farabi de namaz kılıyordu diyor İmam-ı Yani demek istiyor adamın namazına, orucuna bakmayın. Zaruri olarak inanılması gereken şeylere inanıyor mu, inanmıyor mu ona bakın. Çünkü buna inanıyorsa namaz kılmasa da Müslüman oluyor. Buna inanmasa namaz kılsa da kafir oluyor. Bu kaideyi elinize almadıktan sonra siz hep insanlara bakış açısında zahirle iktifa edip çuvallarsınız. Biz de zahirle iktifa ediyoruz. Ama zahir nedir? Zahir. Kalbini yarıp da bakmadık. İhlaslı mı, ihlaslı mı, mı, kafir mi? Ama zahir nedir? Zahir konuştuğudur. Alın yazısı yok diye alenen konuşuyor veya yazı yazıyorsa... Bunu biz de zahire baktık işte. E sen diyorsun ama eli kıble tekfir edilmez. Ne demek ehli kıble tekfir edilmez? Bu kaide külli kaide değildir. Yani namaza dönüyorsa, kıbleye dönüyorsa, kılıyorsa buna kafir diyemezsin. Bu tanımıyorsan, sözünü, kitabını, yazısını görmüyorsan genel manada namaza durdu, kıbleye döndü, kafir denmez. Ama adam namazı kıldırdı hatta imam. Ondan sonra millete döndü. Dedi ki şeriat merat yok. Kaçıncı asırda yaşıyoruz ya? Bırakın Kur'an şerahı da yönetilir mi bu zamanda dedi. Bu adam Stalin gibi kızıl kafirdir. Demin imam olsa da. Ehli kıble tekfir edilmez ne demek yani? Adam kalkacak melekler yok diyecek. Namaz kılacak namazdan sonra dönecek melek mi olur? Cin mi var ya? Nereden çıkartıyorsun hurafeleri diyecek? E, ayetlerle sabit olan inkar ediyor. Ehli kıble tekfir edilmez. O mu demektir yani? Eğer kader yok diyorsa, Allah'ın ilmi yok diyorsa, alın yok diyorsa, bu adamı nasıl kâfir demez? Kim kızıl kâfirdir? Allah'ın ilmi nasıl yok bütün ayetler? Vallahi bir şeyin alim, her şeyi bilen Allah diyor yani. Allah'ın bizden ne farkı kaldı olacağı bilmiyor, geçmişi bilmiyor, önceden yazılmıyor. önceden bilmiyor yani. Benden ne farkı kalıyor? Haşa ve kella kurban olduğuma böyle bir cehalet isnat edilebilir mi? Razi bayındır. Sen sakalını aldan, hacca hacca götürüyor milleti kafileyle, ömreden getiriyor. Sen şimdi eli kible tekfir edilmez. Nasıl oluyor? Adam diyor Allah senin işte İmam Kemalüttürn Beyazı Hazretleri Şaratül Meram isimli eserinde beyan ediyor. E, Hanefi Maturidi ulemasındandır. İtikad kitabı yazmış. Çok önemli bir akait kitabı yazmış yani. Burada beyan ediyor. Diyor ki bir adam teville meyvilece alın yazısı yok falan. E, alın yazısı yok diyor. E, bu alın yazısı eğer tevile gidip de yani adam öyle yazıldı diye adamı zorlamıyor, cebretmiyor falan. Ha o... Bize göre de bir kurtarı tarafı var. Çünkü yazı bizi zorlamıyor. Biz kendimiz ne yapacağımızı Allah ezelden bildiği için yazıyor. O ayrı bir tevhile müsait gelebilir. Ama diyor bir adam alın yazısı yok, kader yok derken eğer maksadı Allah'ın ilmi yok. Yani Allah ezelde benim ne yapacağımı, şimdi ne yapacağımı ta ezelde bilmezdi diyorsa veya Allah Teala yarın ne olacağını bilmez. Veyahut da benim ne yapacağımı bilmez, kimle evleneceğimi bilmez, kaç çocuğum olacağımı bilmez gibi yani. Allah'ın ilmini inkarsa kafir olur diyor. O manada kaderiye kafirdür diyor. Çünkü kaderiye, hani mutezilede de kafir olan kısmı var, olmayan kısmı var. Şimdi ehli kiblet tekfir edilemez veya ehli bidat tekfir edilemez veya mutezile tekfir edilemez diye külli bir kaide yok. Külli bir kaide yok. Mesela şia tekfir edilemez. Külli bir kaide yok. Çünkü şia eğer aşa anamıza iftira ediyorsa tekfir edilir. Nur suresindeki 18 ayeti inkar ettiği için. Ebu Bekri Sıddık'ın sahabeliğini inkar ederse Tevbe suresi inkar ettiği için tekfir edilir. Yani şia tekfir edilemez diye bir şey yok. Eğer ki zaten İmam-ı Rabbani 72 fırka mutlaka cehenneme girer çıkar. Ama diyor imanını kurtardıysa yani zaruriyatı inkar etmediği sürece. Yani o zaman kafir denemez. Zaruriyattan bir şey inkar ederse kafir denir. Şimdi mesela mutezile eğer kader yok alın yazısı yok derken tevil yapıyorsa falan bir kurtarı tarafı varsa... Bidat ehli olur yani ehli sünnetten çıkar kafir olmaz. Ama mutezilede hulat buna hulat kaderiye deniyor. Yani mutezilenin nasıl işyanın hulatı var Hz. Ali Efendimiz'e Allah diyor. Kaderiyenin de hulatı var yani mutezilenin. Bunlar ne diyor Allah bilmez diyor. İşte Aziz Bayındır e, hulattandır. Çünkü hulattan olduğunu nereden anlıyoruz? Çocuğa diyor ki Allah senin kimle evleneceğini ne bilsin evladım diyor. Telefon kaydı seste çıktı. E şimdi işte Allah bilmez dediği noktada hulattan oluyor. La saara kafiran billahi teala diyor. Kesinlikle Allah'a inkar etmiştir diyor. Çünkü Allah'ın ilmi yok demek Allah'a yok demektir. İlimsiz Allah'ın ne farkı var kullarından? E şahraatü'l-meram da söylüyor. kitabı. Muhteber. Onun için lafları doğru anlayalım yani. Ehli kıble tekfir edilemez. Tekfirini mucip bir sapıklığı yoksa şiha teklif edilemez. Ama aşağı iftira ederse, fuhş iftirası e 18 ayetle beratına hazır olmuştur. E Kur'an'ın ya Onun için dikkat edelim. Yani ehli sünneti doğru anlayalım. Şimdi bu mektup bunu anlatacak. Ben şimdi artık bu girizgahı yaptıktan sonra bu mukaddimeyi siz şimdi bundan sonra daha iyi anlayacaksınız aşağısını. Ama işte başını dinlemeyen orada zorlanmasın yani. Onu demek istiyorum. Başından dinlenince bile bir şeyi burada ileride bu çok bak ne demek istediğimi çok daha güzel anlayacaksınız. Velmul kıyameti kıyamet günü hakkun haktır. Burada mübtedadır yani zarf değildir. Zarf olsa yevme kurduk. Kıyamet günü yani haktır ne demek gerçekleşecektir. Yani bu bir ne değil hayal mahsulü veya hatta işte öyle zannedilecek. Ve büyük bir sarsıntı olacak da o yani büyük bir zelzele gibi hani. Dünya yine duracak, gökler yerler duracak da işte kıyamet koptu de, deniyor ya bazı kere. Hani öyle bir şey değil ya. Yani. Hakikaten kopacak yani diyor bu gerçektir. Ve yani şimdi anlatıyor, izah ediyor. Yani böyle kıyamet koptu, çok sallandık, bomba patladı, kıyamet koptu falan en ufak bir şeyde panik olduğunda denilen laflar gibi değil diyor. Ve olacak essemâ vâtû yedikat gökler vel kevâki bu katır trilyonlarca yıldızlar öyle mi? Samanyondan'a kadar <gülüyor> yıldızlar var. Hala çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. Hala diyorlar, o oh, bu zamana kadar diyorlar, astronomiyle ilgili bildiklerimizin hepsi yıkıldı. Ne oldu? Yeni bir gezegen bulduk diyorlar. Bütün şey alt üst oldu, hesap, kitap diyorlar. Geçen yine NASA bir şeyler buldu. <gülüyor> Daha çok bulur NASA kasa, masa. Uğraşsınlarca çünkü Allah'ın e, şeyini hata demezler mahlukatını. İlla bir maşa dilediği kadarını göstertiyor Mevla. Daha da birinci kat semadan yukarısından haberleri yok. Hep birinci katın altı ile uğraşıyorlar. Zaten birden üstüne çıkmaları mümkün olmayacaktır hiçbir vasıtayla. Bundan dolayı efendim gök kapıları açılmaz onlara ediyor. diyor. E Müslümana da açılır ama İbrahim Hakkı olursan açılır. E yani onlar tabii yukarıdan haber verirse onlara inanırız. Çünkü onlar kafir değil. Arif-i billah Allah dostları miraç yaparlar. Oradan bir şey söylerse şurada şunu gördüm. O haktır. Biz inanırız ama kafir dinsiz kitapsızların daha birinci kata kadar bile ulaşamadıkları, her dakika yeni bir şey buldukları ortadadır. Onun için yıldızlar deyince katır trilyonlarca gezegen var. Yıldızlar, vel ardu yerler, vel cibalu dağlar diye yedi, yedi kat yerler. Ve minel ardu mislehunne ayet yerler yedi kattır. Ağaç-i kerimeyle sabittir, yer de yedi kat oldu. Vel cibalu dağlar, işte bütün dünyadaki işte himalayalardan tut, işte ağrı dağından tut. Everest'ten meverest'ten ne kadar yüksek varsa ver bir haru denizler okyanuslar işte yedi deniz diyor ya Kur'an-ı Kerim minbace sebtu ebhur yedi denizde yardım etse diyor. Yedi deniz yani yedi okyanustur. Yani dünya ve çevresu sular kapatmıştır, kaplamıştır zaten dörtte üçü sudur. Bunların hepsi deniz diyelim. İşte göller, göletler hepsi buna tabidir. Vel hayvana bütün canlılar. Canlılar dince artık Allah Teala bin ümmet yaratmış. 600'ü denizde, 400'ü karada diyor hadis-i şerifte. Halıkullah Teala alf fil bahr ve fil deniz ümmetleri daha fazla. Dünyada dörtte 3ü olmasıhase bile de denizdeki canlı türleri daha fazla. E, yerde de tür olarak yani taşıni bir efendim sen diyorsun ki ne 400 hoca? Ben 4 milyar bilmem ne kadar şu var, böcek var. Ya mübarek adam. Şimdi o milyon tane böcek çeşidi Haşerat cinsine göre. Şimdi i̇şte hayvanat canlılar demektir. Canlıların altında başlıklar var. Bunun altında insan var, bunun altında cin var, bunun altında melek var. Ama kaç tane insan var? Adem Esra'ndan kıyamete kadar. Ne bileyim kaç milyar, 70 milyar, 100 milyara mı çıkacak? Şu anda 7 milyar diyorsun. O insanın içinde. O hayvanat dediğin zaman anladın mı? Sen diyorsun ki bin türlü böcek çeşidi var. O haşerat cinsinin içinde. Yani o hay insan, cin, melek, haşerat... BHMN falan falan onlar hep hayvanatın içine dolaşır. 400'ü öyle bul anca bulursun yani. 400'ü de bulamayabilirsin öyle. Mevla'nın yarattığı da senin bilmediklerin olabilir. Bütün canlı çeşitleri ve nebatatü bitki çeşitleri. E, bitki çeşitleri işte e, görüyorsun sayıyorlar Türkiye'de diyorlar 600 çeşit var. İşte bilmem şu da Alpler'de şu var. Bilmem nerede ne var. Dağları, bayılları tespit ediyorlar. Daha tespit edemedikleri birçok bitki çeşidi vardır. Hani şu şuna yarıyor, bu buna yarıyor. Şu şu içiliyor, kaynatılıyor meselelerini. Baktığınız zaman yüzlerce, binlerce. E bunun kitapları da var yani bitki kitapları. Arapça'da var bizde bayağı. Mesela Türkçelerde de var. İnternetlerde de dolu. Bütün bitkiler. Vel madenler. E Şimdi madenler işte altın, bakır, kurşun, demir, bor bilmem ne işte benim Kalay. Dolu yani kurşun şeyi çıkıyor kalay işte maden değildir herhalde de. Yani e, adını biz 3-5-7 tane sayabiliyoruz. Ama e, şeyde çok literatürde dolu maden çeşidi var yani. Kömür maden mesela odun maden değil diyelim. Ama kömür maden de mesela alttan çıkarılıyor. Yani yer altından çıkarılanlara madenleniyor. Tabii ki her sene de maden denmeyebilir. Mermer taş cinsinde olur. Maden sayılmaz bilir ama e, madenlerin hepsi yerden alttan çıkması gerekiyor. Bütün bunlar ne olacak? Madûmeten yok olacak. Ve fütelaşiyeten darmadağın olacak. Yani ham maddeleri yok olacak. Yoksa hani orada patladı bir yer, oradan darmadağın oldu. Öyle değil. Küllün yok olacak. Fani küllü men ya fâni. Yerin üstünde olan her şey yok olacak. E sen o zaman dersin ki, bak ayet diyor, yerin üzerindekiler fani olacak. Sen gökleri nereden çıkarttın? Ama küllü şeyin hâlikûn. İlla vecik. okumadığın için böyle konuşuyorsun. Öbür ahati diyor her şey. Şey mevcuda derler. Yani her varlık yok olacak. Ancak Allah'ın zatı kalacak. O zaman ne demektir? Ya göklerde ya, her şey helak olacak. Efendim ve ev işte o gün tenşakku çatlayıp yaralacak. Yedi kat gökler yani üstünden bulut, yedinci katın üstünden beyaz bir bulut peydalanacak. O beyaz bulut yedinci katı çatlatacak. Böylece yedinci kat altın üstüne düşecek, onu patlatacak. 6 kat beşin üstüne düşecek, onu çatlatacak. Böyle böyle birinci kata kadar inecek, birinci kattan aşağı dünyanın üstüne. Efendim çünkü sema i kerime ve bil Gökler beyaz bulutla, beyaz olursa buluta gamam deniyor. Beyaz bulutla yarılacak. وعدi kerimeden sabittir. Göklerin yarılacağı ve çatlayacağı. ten tefiru darmadan olacak. Yani tespit taneleri gibi 99 bir tespihin ipini koparttığın zaman her tane bir tarafa gider. Darmadan olacak el keva ki bu gezegenler ve yıldızlar. Ve yekunu'l ardı yer olacak. Daha vel cibal dağlar hebaen toz bulutu. Toza dönecek. Mentura saçılmış dağılmış. Bunlar hep adet-i kerimelerle sabittir. E teral teral cibalet camide yani dağları şimdi durmuş donuk görüyorsun ve ye temur kıyamet günü bulut gibi havada toz duman olacak bulut gibi uçacak diyor. Ad kelime de heba menzura. Va'del işte bu i'dam Türkçede idam diyorsunuz ya yani Arapçadır o. İdam Adem yokluk demek. İdam yok etmek. Daha ifnau, ifnao faniyken fani kılmak, yok etmek. Her şeyi Allah'ın yok etmesiye telallaku Tealluk ediyor ne? Bin nefkati üfürüşe. Öyle üfürüş gel el birinci üfürüşte. Sura iki kere üfle, üflenecek. Ayet-i Kerime'de. Yasin Şerif'te de var. Sura üfürüldüğü zaman bütün alemler yok olacak. Mahşer birinci İsrafil Aleyhisselam'ın elindeki boruya sur denen o göklerle yerlerden büyük olan her dairesi daire daire olan her dairesi göklerle yerler kadar geniş olan sura üfürmesiyle bütün mahlukat ölecek efendim. Ee semmeni fe fi uhra. Ad sonra sonra bir daha üflenecek. bir diğer üfürülüş var. İşte o nefha-i saniyedir. Birincisi öldürmek yok etmek için arada 40 sene geçecek. 40 sene sonra ikinci nefha ile üfürüşte beraber ve bir nefqati saniyeti ikinci üfürüşte yakûm kalkacak el-halayku bütün mahlukat min kuburim kabirlerinden ve ezebune gidecekler ile mahşeri, mahşere gidecekler. Yani haşır yeri, bu dünya değişecek. Yer başka yer olacak. Yani dünyanın toprağı değişecek, gümüşten bir arazi olacak. Bembeyaz ve üzerinde hiç Allah isyan edilmemiş. Bu toprak bulaştı şimdi. Çok üzerinde şirk iş yapıldı, küfür yapıldı, zina iş yapıldı, içki içildi. Bu toprak pisleşti. Onun için yeni ee, üzerinde Allah'a isyan edilmemiş. Zaten mahşerde de isyan etmeye kimsenin gücü olmayacağı için artık orası temiz kalacak. Mahşer arazisine e, gidecekler. Bu toprak Kudüs Mescid-i Aksan'ın orada e, olacak. allah Teala Mescid-i Aksan'ın oradan mahşer arazisini kurup genişletecek. Dünya ortadan kalkıp direktman o boyut değişiyor. Direkt de öbür boyuta geçilecek. Yani Mahşer arazisinde kabirden kalkışla beraber bu topraktan kalkacağız. Ama gidişimiz Haşir alanı bu toprak olmayacak. Bunlar hepsi yani adet kelimelerde, kerimelerde ve şeriflerde sabittir. Ee, i̇kinci üfürüşte o arada melekler de ölecek. Ama melekler bizden sonra ölecek, bizden önce dirilecek. Bazı sohbetlerimde Cebrail Aleyhisselam'ın ve Azra Aleyhisselam'ın da vefatıyla ilgili rivayetleri anlatmıştım. Vel <gülüyor> felâsifetû. Akla mantığa göre hüküm veren filozoflar, felsefeciler, işte Aristoteles, Eflat'ın kudeması, yani öncekileri, i̇bn Sina, Farabi tipleri, sonrakileri. Yani müteahhirin deniyor. Bize göre çok önce onlar, değil mi? 1100-1200 senelik adamlar ama bize göre, yani Aristoteles, Platon'a göre, İsa Aleyhisselam dönemine göre falan onlar müteahhir oluyor. Felsefe konusunda müteahhir oluyor yani. Şimdi filozoflar la yücevvizune caiz görmüyorlar. Buradaki caiz mümkün görmüyorlar demektir. Helal haram manasında cevaz kastedilmiyor çünkü ne alakası var? Le, yani caiz görmüyorlar ne demek? Mümkün görmüyorlar. Neyi? İddâmes semâvâti. gökleri Allah'ın yok etmesini. Bak bak bak. Mümkün diyor. Valla hala küllü şeyin kadir. Allah her şeye kadir diye ayet var. Adam İbn-i sünaf Arâbi, azalim değil. Hallamecihan ama Kur'an'ı mı bilmeyecek yani? Fakat akıl süzgecinden geçiriyor. İşi akla dayattığı için kafayı yemişler. Mümkün görmüyor neyi? Göklerin yok edilmesini. Daha vel kevakibi. Yıldızların yok edilmesini mümkün görmüyorlar. Daha vel fenâe. La yücevüzüneye matuftur. Vel fenâe. Yokluğu, vel fesade Bozulup dağılmayı. Ne için? Leha. Lehuma da olabilir. Lehuma semâvet ve kevâkibe gider. Ben sanki burada leha görüyorum. Ama lehumadır. Yani gökler, yıldızlar, gezegenler için fena, yokluk, fesat, bozulma bu düzenin yani gezegenlerdeki nizamın nizam var ya yani ne diyorsunuz işte astrolojide veya neyse şu andaki göklerin düzeni uzaydaki efendim hareketler, şunlar bunlardan devam ediyor ya yüzyıllardır, bin, binlerce yıldır devam eden, hiç oynamayan, şaşmayan işte güneş tutulmasından, ay tutulmasından doğuş yerlerinden batış yerlerinden değişmeyen bir sistem var. Yani bu sistemin bozulmasını mümkün görmüyorlar. Bu ne demek biliyor musun? Allah'ın buna gücü yetmez demek. Bu aynı zamanda şu demek, bunu Allah böyle ayarlamadı. Bu kendi kendine vardı demek. Çünkü birisi yaptığına inanırsan, o yapanın onu bozacağını da inanırsın. Bu bozulmaz dediğin anda, yapan yok demek. Çünkü yapanı olan fail aynı zamanda müfsitte olabilir. Burası ayrı bir konu. Bu nereye gidiyor? Zaten e, Farabiler, abilerin, Sinaları, İmam Gazali'nin tekfir ettiği, kafir saydığı nokta ne? Kıdem-i alem. Yani kıdem-i alem ne demek? Evvel yoksa bu alemin sonlardan yok olması da imkansızdır. Çünkü bir şeyin evveli yoksa o demek kendi kendine var. Halbuki biz İhli Sünnet'e göre, bırak İhli Sünnet'i İslam'a göre, kendi kendine var olan bir tek Allah'tır. Geri kalan her şey yaratılmıştır. Yani Allah yaratmıştır. O halde hiçbir şey kadim değildir. Ancak Allah kadimdir. Kadim ezeli demek. Evveli yok. Yani geri geri ne kadar gitsen yok olduğu bir zaman dilimi yok. De diyemezsin ki şurada başlangıç var bundan geri de yoktu haşa. Ama bu ancak Allah için. Göklere gidersin 7 bin sene evvel yoktu diyebilirsin. Şuna gidersin şu kadar sene evvel yoktu diyebilirsin. Öyle Arş şu kadar bin sene evvel yoktu diyebilirsin. Çünkü hepsi mahluktur, hepsi sonradan yaratılmış. Onun için hepsi yok olacak. E sen şimdi bunlar yok olmaz, bunların yok olmasını mümkün görmüyoruz dediğin anda bunlar kendi kendine var oldular, onun için yok olamazlar demiş oluyorsun. Çünkü kendi kendine var olmadığını kabul etseydin yok olacağını haydi haydi kabul ederdin. Çünkü onu bizzat yaratan bir varlık varsa onu yok etmesi de imkan dahilindedir. Ha yok edecek, yok etmeyecek Ayrı dava. Mesela allah Teala isteseydi, bu alemi yok etmeyebilirdi. Mesela dünya sonsuza kadar devam edebilir miydi? Edebilirdi. Çünkü yapan, yaratan zat istese, ben bunu da devam ettiriyorum diyebilir. Fakat Mevla bize Kur'an'da bildirdiği için yok edeceğini, biz buna böyle inanıyoruz. Ama sen yok etmesi mümkün değil dediğinde, Mümkün yok, göklerin, yerlerin yok olması mümkün değil dediğinde bunu Allah yok edemez demiş oluyorsun. Mümkün değil demek Allah yok edemez. Niye Allah yok edemez? Çünkü bu Allah yaratmadı ki Allah yok etsine geliyor. Bu kendi kendine var oldu, kendi kendine devam eder. Ha biz niye yok edecek diye inanıyoruz? Allah Teala yok edeceğim buyurduğu için. Eğer Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde dünyanın yok olacağına dair hiçbir ayet hadis olmasaydı, o zaman biz yok olacak diye kesin konuşamazdık. Ama yok olması mümkün derdik. Çünkü madem Allah yarattı istediğini yapar derdik en azından. Ama felasife ne diyor? Mümkün değil diyor. Ha şimdi ayet hadiste yok olacağı bildirilirken mümkün değil deyince kafir oluyor. Kafir oluyor. Çünkü mümkün değil demek kudreti inkardır. Ve ha işte ve kulüne filozoflar hükmediyorlar. Bağ ile kullanılırsa kale, hakeme manasa. Ve kulüne hükmediyorlar neyle? Bir ezeliyeti ha. Köklerin yerlerin ezeli olduğuna yani evveli de yok. Daha ebediyeti ha sonu da yok. Çünkü bir şey ezeliyse mecburen ebedidir. Bir şeyi yaratan yoksa artık o yok olmayacaktır. Bir şeyin varlığı kendindense o sonsuzdur. Böyle bir zat bir tek vardır o da allah Teala'dır. Teala. Sıfatları da onunla beraber. Onun Kur'an da kadimdir, ezelidir. Çünkü Kur'an bize indirilişi sonradır. Ama Allah'ın ilminde Kur'an'ın, Kur'an kelamı ezelidir. Çünkü kelamı kadim diyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kadim diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Sonradan yaratılmıştır. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi sellem nuru sellem'in nuruna kadim diyebilir miyiz? Yani Efendimizin yaratıldığı nur. Yani ilk nur. Kadim diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Birisi derse ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ebedidir. Yani ruhu kadimdir. Haşa şirktir. Şirktir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadim değildir. Nuru da sorunuz. Evvelü mehalek Allah diyor. Allah'ın yarattıklarının ilkidir. Ama bak yaratılmıştır. Dolayısıyla efendim sallallahu aleyhi ve yaratıldığı nur bütün peygamberlerin bütün yaratılmışlardan önce yaratılmıştır. Ama yaratılmıştır. Yaratılmış ne demektir? Sonradandır. Yaratılmışın ne nesi vardır? Geçmişinde yokluk vardır, başladığı bir nokta vardır. Onun için mahlukla halik'i karıştırmamak lazım. Yaratanla yaratılan asla bir olmaz. Bir defa yaratan ezelidir, yaratılan ezeliği değildir, kadim değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu da olsa kadim değildir, nuru da olsa kadim değildir. Çünkü yaratılmıştır. Bunları doğru anlamak lazım. Ve ki bununla beraber yecalû kılıyor el müteahhirune bak sonra gelenler yani İbn Sina Farabi ayakları minhum felasif eden, e yecalu sayıyor cehal öyle bir kelimedir ki nereye gelirse ona göre mana alır onun için yecalu sayıyor yahut demansıdır burada el müteahhirune sonra gelenler yani işte İbn Sina Farabi Eflatunlara göre müteahhirdir minhum felasif eden, enfuçum kendilerini sayıyorlar minzum ra İslam Kendilerini Ehli İslam cümlesinden sayıyorlar. Millet de onlara çok hürmet ediyor. Türbeler, mürbeleri de var. İbris'in İnanı, Farah abine. Desen millet de evliya zannediyor. Tabi insanlar şimdi orada gitseler. Aa yatır var, türbe var. Mübarek zat diye okuyacaklar yani. Her önüne gelene de yatır katır meselesini ben çok anlattım. Bir hikayem var. Yunus Efendi bulsun onu, onu paylaşsın yani. Bu yatır katır çok önemli. Önüne gelene evliya zannetmeyin türbesi var diye. Şimdi bunu ehli İslam cümlesinden sayarlar. Ve yetune, kendileri ne? biz Müslümanız ya? Ve yetune yaparlar. Burada yetune yefaalune mağastadır. Eta bihi feale. Yetune işlerler Bir bazı ahkamil İslam. İslam'ın bazı hükümlerini işlerler. Ne demek? Yani namaz, oruç, bir de baktın adam Mekke'de, tekkede ya. Yani kastediyorum. Ya, ediyor yani musannif. Ya amel ederler biha. İslam ahkamının bazısıyla. Yani zahiren şair İslam'dan olduğu için camide gördüğüne Müslüman de. Mekke'de gördüğüne Müslüman de. Tamam bu kaide-i külliyedir. Ama Müslümanlığı bozacak bir şey söylemediyse adam haçta gördüm ama ondan sonra kalkıp diyorsa ki faiz helal kardeşim bu zamanda faizden faiz yasak mı olur ya? Ekonomik bozulur faizsiz diyor. E şimdi bu adam hacca gitse ne olur? helal dedi. haram dedi. Harama helal dedi yani. Vel bu şaşılır. Min bazı el-İslam ...Müslüman geçinenlerin bir kısmına şaşılır. Allah <gülüyor> Allah. Yani bir bu kendini Müslüman sayana şaşılır. Ama onu Müslüman sayana daha çok şaşılır. Keyfe e, yusattık o. Bu bazı Müslümanlar nasıl tatsalıyor? Şimdi şu anda i̇bn Sina'yı, Farabi'yi Farabi Müslüman bilen... ...çoğunluktur. Ancak i̇mam Gazali'yi bilen, İmam-ı bilenler bu işi biliyor. Mektubatı bilenler bu işi biliyor. Geri kalan halkın geneline sor, Türk ve Müslüman'dır. E şimdi şaşarım ki diyor i̇mam Rabbani. Bazıları keyf-i nasıl tasdik ediyor? Minhum bu felsefenin müteahhirininden. Neyi? Hazel mana. Bu manayı nasıl tasdik ediyor? Bu mektupta İbn-i Sina'nın, adı geçmiyor. Hoca bunu nereden çıkarıyor demeyin. Bu başka mektuptadır. O hoca bulursa, o mektubu hemen onun şeyini verelim. Bu mektuptan mı geçti bilmiyorum ama yani gerisinde geçmişler. Tabii çok aylar oluyor, ara veriyoruz. i̇mam Gazali ne diyor? Ee, tekfir etti. Ha buradaymış, buradaymış tamam. Aynı mektup 264. sayfede. Allah-u Teala Kadîmün, Ezeliyün, Evveli yoktur. Leysel-i Teala Allah'tan başkasının Kıdemi yoktur. ve <gülüyor> Ezeliyeti yani evveli olmama vasfı yoktur. Eczmâ cemiyül milliyyin alâ zel hükmü bütün din mensupları bu hükümde ittifak etmiştir. Femen kale bi kıdemi ilah subhanu ve ezeliyti. Her kim Allah'tan başka kadim var, ezeli var, evveli olmayan var derse fakat kaffer muhakkak kâfir olmuştur. Ve minadi'l hayziyati. İşte bu ciyetten dolayıdır ki Keffar al i̇mamül rahimullahu rahimehullah Sina ve Farabi ve gayrehuma. İmam Gazali İbn Sina'ya kafir demiştir. Farabi'ye kafir demiştir. Diğer filozoflara kâfir demiştir çünkü onlar kâilûne, hükmediciler. Bi kıdemil ve nufus. Akıllar kadimdir, ruhlar kadimdir. Ve eka'iza bunlar bir kıdemil semavat, bir mafiya. Ve kıdemil hayula ve sureti. Ham maddesi bu alemin kendisi bu şekil gökler yerler dağlar bu şekil ezeli değil ama ham maddesi vardı. Yani Allah yoktan yaratmadı, bir ham maddeden yarattı. O kadimdir. Gökler kadimdir. Bir mafya içinde ne varsa göklerin içinde hepsi kadimdir. Yani evveli yoktur. Evveli yoktur ne demek biliyor musun? Yok olmayacak demek. Çünkü varlığı kendinden olmuş oluyor o zaman. Yaratılmış olmuyor. Bak İmam Hazreti kafir dedi. Bu mektubun 3 sayfa gerisinde. Tabi belki bizim sohbetler açısından 6-7 ay gerisinde oluyor. Çünkü 3-4 ay tatil oldu ya. Evet işte söylüyorum sana. Bunu anlatıyor. Gerideki sayfayı bulduğunuz zaman mevzuyu anlarsınız yani. Şimdi diyor. Bu İbn-i Sina Farabi işli adamlar kendilerini ehli İslam cümlesinden sayarlar. Namaz da kılarlar, oruç da tutarlar, hacca da giderler. Buna şaşılır, buna şaşılır. Ama daha çok şaşılır bazı Müslüman geçinenler, şu anda ilahiyattaki profesörlerin çoğuna sorsan İbn-i Sina çok Müslüman ve mübarektir. <gülüyor> Çünkü kafaları uyuyor. Akıl ve mantık ya, süzgeçten geçiriyorlar ha bunlar. Süzgeçten geçirirken kendileri yukarıda eleğin üstünde takılıyorlar ladım yukarıda takılıyorlar aşağıya geçemiyorlar Bunlar kendileri Müslüman sayıyorlar daha şaşılacak iş Bazı Müslümanlar en ok şan keyfe Yusattikku tasdik ediyor minimum bunlardan Hazel bu Müslüman olduklarına dair manayı veya Tekıdu inanıyorum onları müslüminin ya bunlar Müslüman İbn Sina hakkında niye konuşuyorsunuz Farabi'ye niye diyorsun arkadaş diyorlar Bunları Müslüman sanıyorlar Min gayri Haşiin hiç sakınmadan çekinmeden yahu kardeşim diyor Allah'ın ayetlerini inkar edenler namaz kılıyor diye, oruç tutuyor diye Müslüman mı söyleyeceğiz diyor. Dinle şimdi. Ve e'cebu min zalik. Ve e'cebu daha da şaşılacak bir şey söyleyeyim diyor minzalike bundan beteri. Ne bazel Müslümin. Bazı Müslümanlar şu andaki ilahiyat camialarının ekseriyeti demektir. bu Hepsi bu kafa. Bunların bazı. Ya'tekidu inanıyor İslam'a bazı. Bazılarının Müslümanlığını kimden? Minazil cemaati. Yani bu felsefecilerden bir kısmının Müslümanlığını bir de kamilen. Sen ne diyorsun i̇bn Sina? Kamil, mükemmel, mükemmil bir e, Müslüman. Meşayihtan diyen var ya. <gülüyor> Tabii. Büyük veli ya Allah dostu i̇bn Sina ne demek falan. Türbesi var falan. Onu bir de kamil zannediyor bir de. Veya <gülüyor> zunnu zannediyor. Neytanev onları tenkit etmeyi daveteş ni'ahım. Onların çirkinliklerini ifade etmeyi münkeran. Ya bu cübbeli ne ya? Freni patlamış araba gibi gidiyor. Ona buna saldırıyor diye. İmam-ı Rabbani'ye gidiyor tabii bu lafta. Onları tenkit etmeyi münker sayıyor. Ne demek münker? Ya sen yanlış iş yapıyorsun. Kur'an'a sünnete muhalif, şeratsız iş yapıyorsun. Ben seni bu münkerden ne yediyorum diyor. Niye? Sen niye diyor büyüklerimizi tekfir ediyorsun? Ya ben mi tekfir ediyorum? İmam-ı Gazali onları en iyi biliyor. İmam-ı Gazali çok uğraştı bu felasifeyle. Felsefenin kitabını yazdı. Tehafütül Felsefe. Filosofların, e, felsefecilerin nasıl şaşkın kelebek gibi ateşe düştüklerini, cehenneme düştüklerini ve sapıttıklarının kitabını yazdı. Adı Tehafütül Felsefe. Elm'in kız bine dalali yazdı. Sapıklıktan kurtaran kitap. i̇mam Gazali bunların ciğerini biliyor. Felsefenin ağ babası diyelim. Ondan sonra bunların gavurluğunu meydana çıkarttı. Ben ne bileyim felsefe okumadım ki? Ben i̇mam Gazali'ye bakarım. İmam Rabban ya bakarım. Onun için ve halu halbuki ennu muhunnlar mümkünune inkar ediyorlar. Alen nususun katgiyeti kesin deliller, kesin delil şu demek hadis olsa kaynağıne İbnü İppan diyorum İbni İppan ne Piren'in anası. İbnü İppanı tanımıyorsan ne soruyorsun? cüheli afiş Ama katgî nusus yani katgî nusus demek ayet var hadis hadis mütevâtir hadisi de bıraktık ayet var ya ayet olan konulara İbn Sinalar inkar ediyor. Tabi icmal, embiyalim sallatüllah. 224 bin peygamberin kesin ittifak ettiği konular. Bütün kitaplar söylüyor ki Allah'tan gelen gökler yerler yıkılacak. Yani bunu inkar eden adamı reddetmeyi reddediyor. Ve bunlar reddiye yapmayı münker sayıyor. Bunlarla ne uğraşıyorsun diyor. Ya ne uğraşıyorum? Sen de onu kafaya gidersen kafir olursun. Senin imanını kurtarma uğraşıyorum kardeş. Bana da i̇bn Hasbım, bir kısmım değil. Allah-u teala>, teala buyurdu ki İdeşşemsi kubirat. Kur'an'da tekvir suresi var. Tekvir ne demek? Güneşin dürülmesi demek. Surenin adı ya. Güneş dürülüp atıldığı zaman veyden nücümün kederat. Yıldızlar, gezegenler döküldüğü zaman gök sistemi az, efendim feza uzay sistemi bozulduğu zaman demek. Yıldızlar dökülünce sistem mi kaldı? Gale Teala, ayet-i kerime, inşikak suresi. İnşikak, yarılmak demek ya. Zaten surenin adı göklerin çatlaması. İdes semaun un şakbat. Gökler çatlayıp yarıldığı zaman, demin okudum ayet, Furkan suresi. Beyaz buluttan sema yarıldığı zaman diyor işte. Ve edinet, itaat ettiği zaman, li Rabbine teslim olduğu zaman, çatla çatla, dökül dökül, sökül sökül. Yok ol, yok ol. Gök, yok. İtiyata ev evkar ha. Dediğimi ya isteyerek yapacaksınız ya istemeyerek. Kale teâl gökler yerler dediler. Eteyna ta'i'in. Ne demek? Seve seve yaptık ne dersen emri bahsetti. Ayet bu da fussulet sureti ol olabilir. Ve hukkat. Ve zaten gök ne yapacaktı ki diyor. Rabbine itaat etmesi zaten hakkıydı. Ona yakışan oydu diyor ve hukkat. Ve kale teâlâ. ad Kerime yine Rabbim buyurdu. Nerede? Nebe suresi. Amme dediğiniz ve bütün hahi gök açılacak fekanet olacak ya bağ bağ, kapı kapı kapı kapı bütün kapılar açılacak ve gök açılacak arkasında cennet çıkacak yer açıldı mı altında cehennem çıkacak gök açıldı mı çünkü cennet cehennem de şu anda mevcut yaratılmış yani sana şunu söyleyeyim şöyle gökler şurada da yerler cennet bunun üstünde cehennem bunun altında şimdi mevzu ne Mevzu bu yok oluyor, bu yok oluyor. Cennet ve cehennem zaten şu anda var. Resmin tamamını ancak görüyorsun. Şimdi anasının karnındaki çocuk gibi İstanbul var, Ankara var sen ne konuşmuşsun lan der. Çocuk, çocuk anlar mı bunu? Ya sen çok dar yerdesin. Çok rahatım. Beni sakın kıpırta, karıştırmayın. Çıkmak istemiyorum der. Ve ona desen ki, yahu Şöyle bunun on katı, yirmi katı, ana karnının ne on katı, ne on bin katı, ne on katır uyuyun, ne on katır katır ürülüyorsun. Yani dünya nereye ana karnı nereye? Böyle bir yer var desen manyaklısın der ya. Böyle bir yer olur mu der orada nasıl yaşayacağım ben boğulurum der. Çünkü o dar yere alışmış ya. Öyle bolluğa çıkarsam boğulurum der ben o kadar geniş yerde ne yapacağım der. Çıktıktan sonra yavaş yavaş yavaş yavaş alışıyor alışıyor alışıyor. Bu sefer diyor bu anne karnında nasıl durmuşum ben boğulmamışım ya. Onun dünya anne karnı kadar. Kökler yerler. Açıldığı zaman cennet cehennem. u adam bir Müslümana 60 bu dünya kadar. Bir kişiye. Hani adamın evi 60 dünya kadar. Adamın özel mülkü yani. 60 dünya kadar. Ne kadar Müslüman var? Adem Aleyhisselam'dan son Müslümana kadar falan. Hadi en son cehennemden çıkan bile Müslümana 10 bu dünya kadar veriliyor. Cık. Genişliğe bak. Haddi yok, sınır yok, hesabı yok. Ha, haddi hesabı var. Allah'a göre. Biz o, o büyüklüğü ölçemeyiz. Yoksa Mevla'nın yarattığı her şeyin bir sınırla yaratmıştır tabii ki. Hiçbir şey Mevla gibi sonsuz olamaz. Ve hemsel özellikle bu gibi ayetler fil Kur'an'ı, Kur'an-ı Kerim'de kethi yaratın çoktur. Şimdi geldi Cübbeli Hoca ona buna zındık diyor, ona buna kafir diyor, ona buna bilmem ne diyor. Ben İmam-ı Rabbani'ye dayanıyorum. İşte boyut. Evelâ-i Bu cahiller bilmezler mi ki? Enne mücerradet tefevvühî Sadece çıplak bir konuşma, neyi bir kelimeti, şehadeti, kelime-i şehadet, demek, ağzından çıkartmak. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden, abduhu o rasulü. Dedi mi dedi, ben bunu duydum mu duydum. Çıktım gidiyorum, daha da adamla görüşmedim. Bir fikrine şahit olmadım, bir yazısına mutlali olmadım. Bu adam yarın öldü, geldi musallaya kondu. Müslüman mıdır, değil midir? Ben Müslüman olduğuna şahitlik ederim. Neden? Adamın ağzından kelime-i duydum. Ondan sonra da onu bozan bir beyanını veya yazısını duymadım. Sağ. İdharaytu'r recule i'tade'l mescide iman. Adamı camiye gidip gelirken gördüyseniz imanına şahitlik edin. Sahih hadistir. İnnemâ Âyâmurâti'nin tefsirinde geçer. şimdi bu adamı ben camide görüyorum. Özelde şadırvanda muhabbet etmedik. Öyle ya. Namazdan evvel şadırvanda otururlar bizimkiler. Bizim Anadolu halkı falan Türk milleti. Çok kötü alışkanlıktan en biri. Dırdırdır dır dır için. Ya 10 dakika evvel gireyim bir Sübhan Allah'a ben bir çekeyim. Üç kere bir tanesi demezler. Hepsi ezan okunmasını beklerler. Şadırvanda dırdır dır yapmak için. Rezillik yani. Şimdi bu şadırvanda otururken adamın ne yumurtladığını duymamış. İse. Veya namaz bitti çıktılar. Aşure dağıtıldı falan. Yiyorlar içiyorlar. Adam orada dedi ki ulan bu gericiler yobazlar bilmem ne. Kadının örtünmesine farz diyorlar. Bak oradan Zekeriya Beyaz çıktı. Örtünmek mi örtünmek yok efendim. Başı açıkta dolaşabilir. Farz değil vacip değil dedi falan. Hadi bakalım inanmış bir ilahiyatçıya. Ne oldu şimdi? Tesettür farz ayetle sabit. Adam ayeti inkar etti şimdi. E şu ayet inkar edene de ben camiden çıktı diye Müslüman diyemem ki. Yani şunu diyorum. Ama bu adamı camide gördüm geçtim. Lafına sözüne şahit müşahit olmalı. Sonra musallaya geldi. Ben o camide gördüğüm için el ele münde Allah nasıl biliriz Müslüman biliriz diyebilirim. Ama ben camiden çıktıktan sonra bir kere bu adamın şeriatı inkar ettiğini, mütevatir hadisleri inkar ettiğini, kıyamet inkarı dirilmek mi olur ya? Ya ben sabah akşam e, namaz kılan, oruç tutan e, bir nene gördüm yani. Dedi ki uşam dedi öyle dirilmek, birilmek dedi. Hiç aklım sarmıyor o işlere. Dedim dolma değil ki bu sarsın dedim ya. Yani. Sen ancak dolma sararsın. Ne ne dedim ya. Yani. Aklın neye sarmıyor dedim bunu ya. Yani. Şimdi namaz abdest kurtarmaz yani adam dirilmek ne biçim diyor işte ya. Onun için kelime-i şehadeti söylemek, camiye gidip gelmek, Mekke'de, tekkede buluşmak, eğer o adamın Kur'an'a, sünnete muhalif yani şeriatın zaruriyatını, İnkar eden bir beyanını veya yazısını veya paylaşımını şimdi mesaj atıyor, tweet atıyor. O tweet de yeter. Resmi adresinden tweet atıyorsa işte bakara makara olayı. Sallıyorum diyor bir ayet diyor. Bu bakara makara çok var diyor bunda ayet diyor. Her cuma sallıyorum diyor bir bakaradan diyor. Makara gibi diyor. E bu adam camide. Devamlı bizim bürokratlarımızın yanında duruyor hala. Namaz da kılıyor. E ben şimdi o ses kaydını dinledim yani. Dinlemeseydim ben o adamı Müslüman derdim. E şimdi duydum. Anlatabiliyor muyum? Bir adamın şerahatı Kur'an'ı inkar eden bir beyanını duymadıkça, yazısını, tweetini, sesini, kaydını, kuydunu duymadıkça, camiye giden gelene Müslüman deriz, kelime-i şehadet diyene Müslüman deriz. Ama kap'i delilleri inkar eden bir beyanını duyduktan sonra, Şahadeti de muhteber değil, namaz abdest de muhteber değil. Ne gibi? Hacca gidip şeytan taşlıyor... ...ondan sonra diyor ki burada şeytan meytan yok... ...taşı taşı attık geldik arkadaş diyor. Sahi yapıyor orada diyor. Ne koşturuyorsunuz bizi burada diyor. Ya bir adam... ...Allah'ın vacibini... ...Kur'an'da geçen bir sahi meselesini... ...alaya dalgaya alıp... ...efendim... E, e, ...görevli hocaya... ...efendim şaka şamatakabilinden de olsa... ...ne dönüyoruz bu Kabe'nin etrafında ya deli gibi... ...dediği zaman... ...nasıl Müslüman diyeceğiz zaman adam Mekke'de. Onun diyor... ...bunlar bilmiyorlar mı ki... i̇bn Sina kelime-i şehadet söyledi... ...veya hacca gitti... ...veya i̇bn Sina 5'e 5 beş katıyordu... ...Farabi 5'e 10 katıyordu namaz. Ama diyor... ...kelime-i şehadeti sadece okumak... ...gayru kafin... ...kafi değildir fil İslam... ...adamın Müslüman olması için... ...ben bunu demek istiyorum. Adam Kur'an'daki ayetleri Mehmet okuyan inkar ederken... Efendim İslamoğlu Adem Aleyhisselam'ın babası var diyerek Adem Aleyhisselam'ın çamurdan yaratıldığı bunca ayeti inkar ederken sen hala namaz kılıyor. Filistin'e yardım götürdü. Bilmem Mekke'de geldi, Mekke'de geldi. Babasının cenazesine sarık taktı. Geç o işleri, geç. Çünkü dinin zaruri ayetlerini inkar ediyor bir taraftan. Kulaklarımızla duyuyoruz, kitaplarında okuyoruz. O zaman bellabut de demek ki zorunlu olarak lazımdır. Mintastiki, cemiyeme,ülme, mecihu, mineddin, din adına geldiği bilinen. Ama ne yolla? Bak, ha burada zayıf hadis, burada zayıf hadis e veya diyelim ki sahih de olsa, yani kertenkele öldürene bir vuruşta yüz sevap, iki vuruşta 50 sevap, sahih Kertenkele öldüren kafir öldürmüş, bu sahih Müslümda bir babtır Bizim kızın, benim bir Dilara kızım var. O kızım bir medreseye gidiyor. Şimdi bir de baktım diyor, kadınlar da tanımıyor diyor benim. Çükbeli Hoca'nın kızı olduğumu da diyor, kadınlar konuşuyorlar diyor. Biri diyor ki, öyle şey mi olur hayvan öldürmekte, kertenkele öldürül, öldürülmekte sevap mı olurmuş bilmem ne bilmem ne. Öbür kadın diyor ki, olur mu ya Çükbeli Hoca'dan dinledim diyor. Hadis var sahih diyor. Öbür Hoca Efendi'nin demiş ki, ben demiş bunu bir inceleyeyim, benim bilgim yok bu hususta demiş. Ma maşallah insaflıymış o bir inceleyeyim demiş ben Şüpheli Hoca'yı dinlemedim demiş bu hususta. Mevzu buraya gitmiş yani bugün bizim kızın dersinde de. Yani şunu demek istiyorum. Bu hadis sahih Müslüm'dedir. Kertenkele öldürmeyle ilgili bab var bab. Ama bizim en meşhur hocalarımızdan biri bile bana geldi. Sen nereden çıkarttın bunu dedi. Hocam sahih Müslüm'den dedim bir açtım. Ya dedi. Tansiyonu baya düştü ama. Hiç olmasa tabii tabi on ne koyunca sustu. Böyle İrfan gibi Şefik gibi. Buhari tanımaz, Müslüm tanımaz. ...adamlardan değildi tabi ki. Yani... ...sayı hadis kaynak göstersem bunlara... Hiç. ...onu da cerh ederler. Şimdi bak ne diyorum... ...bir insan sadece kelime-i şehadet getirmekle... ...Müslüman olamaz. Yine lazım... ...dinden geldiği bilinenlerin... ...hepsini tasdik etmesi lazım. Ama kayda bak şimdi dikkat... biz zaruret. Zaruretle bilinen. Çünkü öbür türlü adama... ...kertenkele öldürmek yüz sebab var... ...kafir ölmüş gibi dediğin zaman... Bu adam da bunu inkar ettiği zaman kafir olmaz. Ama bu hadis var, kaynağı da sahih-i Müslim dendiği zaman hala inkar ediyorsa yani bu adam el-üsdetten çıktı da diyemeyiz, tevatür yok. Tevatür olmadı el-üsdetten çıktı diyemesek de çıkmanın ağzına kadar gelmiş. Yani bu adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek ağzından bir şey duysa idi bu kertenkel hadisi madem sahih-i Müslim'de efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek ağzından kesin çıktı. Bunu Resulullah Efendimizin ağzından kulağıyla duysa demek ona da diyecek ki öyle de şey mi olur ya Allah diyecek yani bir, öyle bir durumdadır. Bu adam vahim bir durumdadır yani. Acile kalkması lazım. Ama yine de biz ona kafir diyemeyiz. Bak elstetten çıktı müptedirle diyemeyiz. Ama bu adam nüzülü mesih gibi İsa Samim inmeyecek yaşamıyor gökte derse. Ama bu adam Hazreti Mehdi diye bir şey çıkmayacak derse. Buralarda manevi tevatür olduğu için bazı ulema kafir dese de Cumhur ulemaya göre kafir olmaz. Ve lakin el-i fersah fersah çıkmış olur. Ehli bid'at olur. Ama ahalüsi hazretleri Mehdi için olmasa da İsa selamın nüzülündeki tevatür çok daha kuvvetli olduğundan İsa selam inmeyecek diyenlerin kafir olduğuna icma vardır diye koca ahalüsi katimetül müfessirin söylüyor. Ehl-i itikadında da imamdır yani. Kuvvetli bir müfessir. Bütün dünya ve Vehhabiler bile kabul eder. Düşün o kadar bir acayiptir yani. Yani müttifaklı bir isimdir ahlüsü, markadır. O onda tekfire icma var diyor kafir olduğunu. Şimdi demek ki bir adam kelime-i şehadet söylemekle i̇bn Sina Farabi Arabi, namaz kılmak da bunu olmaz. Zaruret ile İslam'dan olduğu bilinen her şeyi tasdik etmesi lazım. Peki göklerin çatlayacağı, yıldızların dağıtılacağı, yerin yok olacağı, her şeyin helak olacağı, Ayetlerle sabit midir? Sabittir. Daha bunda tevatür mü, sahih mi diye bir şey aramaya var mı? Ayet olduktan sonra. Konu kapanmıştır. Demek ki bu adamlar, bu filozoflar zarureten, yani mecburen, kesinlikle yani, zarureten burada şu demek, kesinlikle demek. Kesinlikle ayet olduğuna göre inanılması, iman, inkarı, küfür ve şirk olan bir hususu e, inkar ettiklerinden dolayı kelime şahadet getirmekle namaz kılmakla hacca gitmekle müslüman olamazlar. Ve bunları müslüman sayanlar da, müslüman sayanlar da şaşılacak kadar derecede cahildirler. Hele bunları kamil mükemmel müslüman sayanlar eceldirler. Anladım mı? Onu söylüyor. Çok acayip bir mektubun bölümü yani. Bak şurada yarım sayfalık bir bölümde size eli sünnet itikadının mihek noktalarından, kavaidinden, külli kaidelerinden neler verdi neler Neler verdi neler imam rabbani hazret. Şu mektubat dersini kaçıran aklını kaçır mektubatı kaçırma. Aklını kaçır. Yazık değil mi biz burada bu kadar mesele sarf ediyoruz, gayret ediyoruz. Yani medreselerde okunan mektubatlarda da mübarek talebelerimiz de bunu dinlesinler. Bu fakir kadar pek anlatan, şerheden hoca bulamazlar. Efendi hazretinden elidir bu, efendiden dilidir bu. Onun için ders yapsınlar bunları. Ders. Bak kırık kırık mana talebeler için veriyor. Önce itikat mektuplarından başlasınlar. Seyrüsüluk mektuplarından değil. Seyrüsüluk mektuplarında öyle zor işler var ki hiç okunulması, millete anlatılması caiz bile değil. Akaid mektuplarından başlasınlar, ibare söksünler. Ondan sonra cemaate de anlatabilirler. Bunlar tam cemaatlık konu, geneli anktap eder. Medreseler talebeler bu mektubat derslerini mutlaka dinlemelidirler. Hocaları dinletmelidirler. Aksi takdirde e, nakıs kalırlar. Mektubatı okuyorum ben. Gel bir ibare oku. Yanlış okuyorsun. İcazeti aldım. Tekamülü bütün İrtisası bitirdim. Anlat bana burayı. Ne diyor bura? Anlat bana burayı. Anlatamıyorsun o Efendim kusura bak. Benim talebelerim, taleben talebelerim, talebelerim, talebelerim, talebeleri. Ama ilmin sonu yoktur. Derse devam. Kendi direkt hocanda kalmamak lazım. Öbüründen daha, öbüründen daha. Yeter ki tabii el olsun. efendimizin adamı olsun. İtikadı efendimizin usulü üzere olsun. Eşan şimdi Şefik'ten ders okunabilir mi şimdi? Şefik'ten mektubat ders okusan helak olursun. Çünkü Efendi Hazretleri hadisler olan itikadını tahrif etti. Göz göre göre tahrif etti. ve Efendi Hazretlerini kabul ettiği hadisleri uydurdu diyor. Benim bana uydurdu demek o demek. Efendi kabul etti hadisleri, ben biliyorum. 40 sene Efendi'nin yanında bu işleri okudum, okuttum. E ne demek? Onun için her sakallıyı da babansan mı? Her sarıklıyı da hocansan mı? Her mektubat okuyanı da dinlenmez. Adamını da seç. Hıyar alırken seçiyorsun. Hoca seçerken de dikkat et. Öyle. Sade benim hocamı dinlerim. Öbür hocaları dinlesem, rabutan bozulur dersen senin kafan zaten bozulmuş. Ne rabutan bozuldu? Peşek miyim, mürşit miyim? Haşaükelle. Ben ilim veriyorum sana. Ben zahiri ilimden bahsediyorum. Bu efendinin dersleridir. Bunu efendi okutmuş bana bunlara. Sen de dinleyeceksin. Kendi kafana kalırsan işte hiçbir şey anlatamazsın. Vetteberri minel küfri kafirlikten Efendim daha ne lazım labut de lazım mintastı matuf ve tebermin küfür <gülüyor> kafirlikten beri olmak uzaklık bildirmek lazım yetmedi ha ben yavur değilim Tabii kimsine yavurum demez kim der yoğurdu bu kafirlikten beri herkes olur ben müşrik değilim ben kafir değilim bir tane kafirim diyen var mı ilahiyatta şimdi ama bir bal gibi Allah'ın ilmini sıfatını kaderini inkar eden kafirler var Dikkat. Kafirlikten bereyim yetmez. Kafirliği mucib olan. Kafirliğin Türkçesi gereksinimlerinden. Yani kadere iman etmemek kafirliğin levazımındandır. Allah'ın ilmini reddetmek kafirliğin levazımındandır. Gökler yerler yok olmayacak kafirliğin levazımındandır. Bu alem ezelidir demek kafirliğin levazımındandır. Allah'tan başka ezeli mi var? Onun için... Selim’e i söyledi, namaza gitti, hacca geldi. Öyle bir şey yok. Yetmez. Dinden olduğu kesin bilinen, yani kesin şu demek sana söylüyorum. Ya Kur'an'da ayet olacak, ya mütevatir hadis-i şerif olacak, ya da manen mütevatir. Mütevatir deyince lafzan manen, ikisi de birdir. Mütevatir hadis olursa itikadı muciptir, kesin inanman gerekir. Orada inkar adamı kafir eder. Ama dediğim gibi mütevatir olmayan konularda say hadisleri inkar eden e, tehlikeye girer. Efendimiz sallallahu aleyhi ve ile sıkıntıya girer. Ve Efendimiz sallallahu ve sağ olsa kulağıyla duysa bile inanmayacak gibi bir terbiyesizlik arz etmiş olur. Yani bereketi kaçar. O ayrı dağılır. Ehli de çıkmaya adım atmış olur. Anladım. Böyle yapmak lazım ki hatta ütesavveren İslam'ı. Bir adamda İslam sıfatının mevcudiyeti tasavvur edilebilsin. Kafirlikten beri olacak. Kafirlik icap ettiren bütün inkarlardan, e, efendim, yanlış inançlardan beri olacak. Din adına kesin olarak inanılması gereken her şeyi de tasdik etmesi icap eder. <gülüyor> bu yoksa nedir işte bu bir tabirdir. Katat dikenli ağaçtır. Hart elinle dikenleri eline batıra batıra onu sıvamaktır. Yani çok dikenli bir ağacı dikenden arındırayım derken sen elinle o dikenleri efendim temizleyeyim derken bütün eline ne yapar? O dikenler bata bata kan revan içinde kalırsın. Hatta da o dikenleri de kökünü bile sökemezsin o vaziyette. Çünkü elin artık işlemez hale gelir. Demek ki yani bu, bu çok müşkildir ve acı vericidir. Ve ahirette de adamın başını bela sokar, cehenneme sokar. Onun için Müslüman olayım diyorsan kolaylık ile Müslüman kabul edilmek istiyorsan, İslam'ı da kolayca anlamak, tasdik etmek istiyorsan, Kur'an'da, sünnette olanların hepsine inanacaksın. Ama zaruri olanlara mecburi inanacaksın. Aksi takdirde de İslam sıfatı sabit olmaz. Velev ki hacı olsan, velev ki hoca olsan, velev ki efendim işte kelime-i şehadet, zikir yapsan. Yani adam sabaha kadar zikir yapabilir. İblisine zikir yapmıyor demiyorum bak. Yani bu tip kafa Al birini vur birine. Aynı ilahiyat kafasında ekseriyet itibariyle konuşuyorum. Yani Allah'ın ilim sıfatı. İlahiyatta yüzde seksen öğretmen asla kadere inanmaz. Çünkü muhtecileden e, okumuşlardır hepsi. Hüseyin Hatay kafasından beslendikleri için alın yazısı yok derler. Yahu Ankara ilahiyatın ilmi kelam yani itikat bölümü talı başkanı. Şaban neydi sonu? Soyadını unuttum şimdi. Adı Şaban. Size anlattım bir kere ben onu. Adam dedi ki ya, hani gidiyorlar çocuğu ölen adamı teselli ediyorlar dedi. İşte Allah'ın kaderi. Sabretmek lazım, razı olmak, teslimiyet lazım. Ya i̇şte bu yazılmıştı zaten olacaktı falan falan. O dedi ana babayı teselli için falan yoksa Allah ne bilsin çocuk dedi orada ne zaman ölecek, araba vuracak dedi yani böyle. Allah'ın kaderi böyle bir şey yok dedi ya. Bunu Ankara ile hayatta çoluk çocuğa itikat öğreten. İlmi kelam, itikat demek. İlmi kelam dalı başkanı dedi. Hala da başkan o adam. Eh. Allah Teala imanlarımızı emanet ettik. Rabbim itikatlarımızı muhafaza eylesin. Akla mantığa vurmaktan işi muhafaza eylesin. Allah Tebârek ve Teala cümlemizi, çocuklarımızı, zürriyetlerimizi, cemaatlerimizi, dinleyenlerimizi, sevdiklerimizle beraber, hepimizi ehl sünnet itikadını muhafaza ederek yaşayıp ölmeye selametle İlk giren zümreyle cennete girmeye muvaffak eylesin ve bu işleri anlamayı, korumayı bizlere müessir eylesin. Amin olsun Allahu Teala aleyhi. Muhammedin ve aliye salvesel. Teslimen kesirun elhamdülillahi rabbil alamin. Muhammedun rudiye bin nurin quyne Muhammedun lem yezallu ramina elqademi. مولا ينصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك قايد الخلق كلهم محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد معدل الانعام والحكامه مولا ينصلي وسلم دائما ابدا على عديمك وغير الخلق كله من